Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 94.9 Açık Radyo'da bir Açık deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta programı Ajant ile birlikte yapacağız. Ama önce merhaba Hüsnü Altok demek istiyorum. Hüsnü 10 yıldır hiç şeysiz kesintisiz Açık Radyo'da deniz tekçisi. Evet. Ben genelde teşekkür etmiyorum ama şimdi duydum. <gülüyor> Kendisi açıkçası çok ciddi katkıları olan denizci. Bora Bora'nın kaptanı. Güzel. Peki, e, Alizantralı üç aydır denizdeydi. Ve evet. <gülüyor> yurt dışındaydı. Abi oranın denizleri bizimkinden farklı mı? Farklı, daha temiz. Temiz. Ee, yani hani, tek kelimeyle özetlemek gerekirse... E, Ege'nin batısı... İon Denizi ve Adriyatik Denizi, işte bizim sefer o bölgede yaptık. Deniz pırıl pırıl temiz, öyle diyeyim. Hmm. Yani peki bizim kıyılarımız dünyanın en güzel kıyıları değil bence, hmm. değil. Yani çok güzel tabii, çok ayrı özellikleri var ama yani o bölgede zaten denizdeki kalabalıktan da anlıyorsun. Yani dünya 72 milletin işte teknecisi denizcisi. ...motoryat yerkenli, küçük yerkenli... ...şişme bot, akla ne geliriz ...her türlü deniz aracıyla... E, ...haldır aldır o kıyılarda geziyorlar... ...adretik kıyılarında. Peki hemen şey şeyi sorayım... E, ...genelde bizim kıyılarda... ...işte bir de çok uzun zamandır... ...denizde olan insanların... ...bir şikayeti vardır. Hı -hı. Ya çok tekne var... ...çok kalabalık diye... E, bu, ...bu öyle bir dert var mı yani? Daha kalabalık. Daha kalabalık ama... E, ...yani ben şahsen... ...böyle bir sıkıntı çekmedim. Bir yani... de kalabalık... ...şunda sıkıntı oluyor... Hı -hı. Beyşon, Hırvatistan'ın e, Yunanistanın değil ama Hırvatistan'ın mükemmel çalışan bir metroloji uyarı sistemi var. Hı. Dolayısıyla herhangi bir marina da veya liman başkanlığı veya bağlandığın adanın işte bir ofisinde e, sabah 7'de e, 24 saatlik hava raporunu print edilmiş şekilde 4 lisanda Almanca, Hırvatçı, İtalyanca, İngilizce bulabiliyorsun. Hı. Orada eğer o güne bir sert rüzgar veya fırtına uyarısı varsa... E, ...saat 3'e doğru marinaların girişinde müthiş bir itiş kakışı... ...yani şuradaki kara trafiğinden beter bir hmm. karambol oluyor. E, normalde... E, ...tabii anlatacağım çok acemiler de var. Hmm. Tekne kiralayıp hmm. çıkan, albüm, otorantlar vesaire. Her, her yerde olduğu gibi. Dolayısıyla... Oralarda fizik kalabalık oluyor. Yani millet bir an önce girip kendine bir yer bulmak. Orada her türlü deniz adabı, özellikle İtalyanlar, e, hani işte yol verme, centilme unutuluyor. Herkes bir itiş kakışı halinde park geri kapacağım diye böyle Marina'nın ağzında bir karambol yaşanıyor çok. E peki şey e, Marina tarafından bakarsak yani bu kadar kural tanımayan teknelerin giriş çıkışını <gülüyor> organize etmek zor oluyordu. <gülüyor> çok herhalde. zor, çok zor. Yani alışmışlar, alışmışlar. Ee, genelde marinalar öyle bizlik gibi çok kalabalık personeller yok koskoca hmm. yani 300 teknelik marinanın iki tane personeli var hmm. dolayısıyla ellerinde düdük sıraya sokmaya çalışıyorlar içeri girenleri sen bekle, diyorlar... işte onu anlayan var anlamayan hmm. var. Sen yanaşıyorsun, sana bir tek yaptı ile tonozunu veriyor o kadar. Gerisini hmm. kendin hallettiriz olması. Peki e, benim sormak istediğim sorular var ama burası senin anlatmak istediklerim var. Denk düşmeyebilir. Ben tamam, sen şeyden sor. girmek istiyorum. Hı. Bir kere kafadan haritaya baktığın zaman hı hı. yani her açık e, hiçbir şeyini bilmesen bile oradaki o e, kıyı dantelesine evet. baktığın zaman ya burası enteresan bir çok, yer çok. diye bakıyorsun. Çok. E, peki e, şey nasıl mesela yani ...işte Gamze de... sizde geldi, Hı -hı. o söylemiş... ...çok az, yani iki er, ikişer... ...üçer saatlik seyirler, bizde Hı -hı. pek öyle değildir... ...mesela Hı -hı. güneyde işte çıkarsın... ...en az Hı -hı. bir altı, yedi saat, sekiz saat... Hı -hı. ...bir yerden bir yere gidersin eğer... Hı -hı. Ee, ...gene haritaya baktığım zaman... ...barınak çok fazla sayıda barınar... Evet. ...kısır havaya kapalı... ...koy var... Evet. Ee, Mesela o aynı zamanda aklıma şeyi getiriyor. Ya Böyle bir haritada çok fazla topuk olma ihtimali var. var. var, var. E, o anlamda sıkıntı yaşadın mı? Yani ee, Sıkıntı yaşamadım ama stres <gülüyor> çok yaşadım. Ee, daha şuradan başladı. Seyahatin başında Ege'deyken e, Kitinos adasında Lutra limanı e, doğuya bakan çok şirin bir köy. E, Kitinos e, Sikladeslerin en batısında olan bir ada. Koren'te biraz daha yakın. Tavsiye ederim buradan denizcileri de o bölgede gezenleri. Lutra. Orada bir Norveçliyle ile tanışmıştım. Hı -hı. Onun da işte bizim gibi bir Grand Soleil yerkenlisi vardı. Böyle laf açıldı vesaire. İşte biz Hırvatistan'a gidiyoruz. Dedi ki ben de Hırvatistan'da iki sene geçirdim. Ve dedi Hırvatistan'da haritada gözükmeyen bir topuğa çarptım. Az tekne batıyordu dedi. Hı -hı. Ee, bu Grand Soleil'in içinde bir çelik şasi var. O Hı -hı. sayede kurtulduk dedi. Yoksa Pert olacaktı dedi. Hı -hı. Nasıl oldu dedi ki yani e, Hırvatistan'daki haritalar... elektronik kartlar özellikle normal haritaları tarayarak yapıyorlar. Tepeden tekrar ayrı bir tarama hmm, yapmıyorlar. Hmm, Şimdi hmm. Dolayısıyla orada e, gözükmeyen. gözükmeyen bir topuğa çıktım dedi ki denizci bir adamdı. Çok dikkatli ol dedi bana da. Hmm. E, biz de teknede e, Admiralty bir harita aldım. Elimde haritalar vardı Adriyatik ama daha detaylı bir Admiralty harita aldım. Bildiğimiz klasik harita. E, içeride elektronik haritamız var. Bir de iPad'e Bu Navionics'in programını yükledik. Onu da dümenin yanına monte ettik. Dolayısıyla e, double check ede ede her seferinde. Hı hı. E, skipper açısından, kaptan açısından tabii bu stresi çünkü e, yani bilmediğin sular. ilk defa gittiğin hı, yerler. Şey, zaten onun için sordum. İlk defa gittiğin yerler. E, pilot kitaplar vardı iki tane. Tabii o pilot kitaplar hakikaten Allah razı olsun çok büyük iyilik ediyor bu insanlar biliyorsun. Turkish Water Pilot'ta Roth Eichel'in kitabı vardır herkes kullanır. Evet. Adriyatik içinde bir İngiliz karı koca böyle bir kitap hazırlamış. En son 2011 baskısını aldıydım. Orada şunu söylüyor. E, i̇klime geleceğiz hava durumuna. İklim çabuk değişiyor. Yani hı, Türkiye hı. gibi böyle oturmuş bir paterni yok. Enter'i bütün gün normalde kuzeybatı bir karayel esiyor. Akşamüstü hava yatıyor, sakinliyor. Gece ondan sonra poyraza yani karadan bir sıkı zaman zaman fırtına şiddetinde işte Bora dedikleri en korkutlu rüzgar onu çıkartıyor. Bir de arada Yugo var. Güney Rüzgarı. Ona da Yugo diyorlar. Ondan da korkuyorlar. Yugo. <gülüyor> Yugo'sa evet. <adam> <gülüyor> Aynen. Yani Güney Slavları manasında. Korkutları Yugo. Dolayısıyla ama kitapta özetliyor ki böyledir ama her zaman İngiltere'deki gibi değilsiniz. Her zaman bir çözüm vardır. Hakikaten doğru. Yani on bilgi deyince kendini daha güvenli bir yere atıyorsun. Ama bir problem tabi 13 bin küsur ada var. Adriyatik Hırvatistan kıyısı. Yani Arnavutluk'tan başlıyor Slovenya'ya kadar, e, Trieste'ye kadar artık Adret'in sonra on bin tane ada var. Burası muhtemelen tabii bir deprem şeyinde işte çöküntüler meydana gelmiş. Zaten o dantela gibi oluşum <gülüyor> öyle olmuş. Bunun bir şeyi var derin. Dolayısıyla gidip ya şurada bir demir atayım falan deme şeyin çok zor. Da <gülüyor> fiyortlar gibi yani. Fiyortlar gibi. Son derece derin sular. Genelde derin sular. Var tabii demir yerleri ama sınırlı. Dolayısıyla böyle gidip hani bir demir döşeyelim burada rahat değil ama tonozlar yapmışlar. Hı -hı. Koya girdiğin zaman şamandralar var. Hı -hı. Altlarında bir iki tonluk betonlar dökmüşler. Dolup baktım birkaç tanesine de hakikaten böyle belli bir sistemli belli. Onlara bağlanıyorsun. Bağlandıktan bir saat sonra da sandalla bir adam gelip elinde bir tane pos <gülüyor> Fişi kesiyor sana ve pahalı. Yani... Bizim tekne 15 metre, aşağı yukarı bir koyda, bir şamandıra'da da kalmak 40 euro, 45 hmm. euro falan para ödüyorsun hmm. şeyde bütün. Demir atsan da para alıyorlar, hmm. nasımdı hmm. şeyde bütün. Şey böyle. Peki e, şimdi sen anlatırken aklıma tek başka bir soru geldi. Derin su dedin, böyle Dante çok e, Dante'le hmm. gibi hmm. dokunmuş bir kıyı şeyi, aklıma balıkçılık geliyor. Yani Müthiş. Müthiş. E, derin su olduğuna göre. Müthiş, Balık müthiş. şey çok, olması lazım. Peki şey nasıl yani bereketli. bu köyler mi var kıyılarda aynen, yoksa aynen şöyle. Mimarisi nasıl mesela? Bir, Ahiret soruları soruyorum. Yok <gülüyor> estağfurullah yani bizi zaten Adrieti'ye gideceklere benim tavsiyem. Tabi doğa güzel ama esas bizi etkileyen mimari oldu. Bütün hmm. şeydeki. Yani mimariden kastım şu vesun. 60'ların işte İstanbul'u Marmara Adası, Erdeği, Gemliği, hmm. Temiz Deniz, hmm. işte basit bir köy, hmm. bir tane iskele, işte bir tane basit kahve, bir tane de üç lokanta, beş üç beş balış teknesi, <Gülüyor> biraz daha fazla. Genelde setup böyle. Ee, bu bütün kıyı bir Rönesans yaşamış bir yer, Rönesans'ı geçirmiş bir yer. Bunun hakkında her yerde izlerini görüyorsun. Mesela Dubrovnik, e, Akdeniz Havzası'nda köleliği kaldıran. ...kent, şehir devletlerden hmm. bir tanesi. Dolayısıyla da bu renesansı... ...geçirmiş olmak demek işte orada bir... ...birikim var, hmm. bir estetik var... ...ve varlık yaratmışlar. Tabi... <gülüyor> ...Türklerle... E, ...her köyün, kasabanın bir yerinde... ...bir Türk hikayesi var. <gülüyor> yani e, kale mutlaka Türklerden... ...kaçmak için yapıldı. İşte öbür yer Türklerden gelen akınlara karşı koymak için... ...oraya geçtiler, buraya geçtiler. Yani bir diyalektik var Türklerle beraber. Anlaşılan çok kabaca... Ee, tabii ki bu işte bizim Osmanlı'nın yayılmacı siyaseti denizlerde de işte hı hı. devşirme korsanlar hı ve hı şeyler aracılığıyla. Oralardaki o varlığa bizimkiler gözlerini dikmiş ve uzun müddette oraları e, vergiye bağlamışlar. Hı hı. Fakat e, bütün konuştuğum Hırvatlar ve Karadağlılar, biz önce Montenegro'daydık yani Arnavutluk'tan sonra oraya gittik. Ee, Türkiye deyince ilk söyledikleri ezeli seyrediyor musun? Muhteşem Süleyman, <gülüyor> inanılır gibi değil, inanılır gibi değil. Marina'da çalışan görevlilerden tut, e, işte lokantanın garsonuna kadar veya komşu olduğun herhangi bir hırvat motor yatının işte sahibine kadar e, müthiş bir hayranlık ve ilgiyle Türk dizilerini seyrediyorlar. E, Skradin'i tabii anlatmam lazım, biraz bölük bölük gidiyoruz ama Skradin bir milli park. E, Split'in kuzeyinde... E, ...böyle bizim Haliç'i düşün... Hı hı. ...yani geldin Marmara'dan... ...Haliç'e giriyorsun... ...etraf daha dar ve derin bir fiyort... ...gibi düşün... ...böyle Haliç'ten geçiyorsun... ...eni 30-40 metre bir geçit veya 50 metre... ...su derin... ...bir iç deniz gibi bir yere çıkıyorsun... ...orada Skradin diye müthiş... ...güzel bir... bir ...Sibenik'te bir şehir var... ...büyük bir şehir... Ee, ...önemli bir şehir... ...Sibenik'ten i̇şte sonra tekrardan bir... ...gene içeriye doğru su yolu devam ediyor... Bir köprü var. Köprüde uyarı yazıyordu. Eee direğiniz 28 metre ise geçmeyeceksiniz hmm. diye. Çünkü boyu 30 metreymiş. Tamam biz de işte direk hesabı yaptık. Bizim direk aşağı yukarı 24-25 metre. Hmm. Tamam dedik kurtarırız. Geçerken birileri bancy jumping yapmaya başladı. <gülüyor> evet. Tam tersimize. Tam geçerken olacak şey değil. Neyse onlar yaptı vesaire. içeri doğru girdik vesus. içeri bir nehir var. Tatlı su da gitmeye başlıyorsun. Hmm. Eni daralıyor ama derinlik var. Aşağı yukarı bir 4-5 mil daha gidiyorsun böyle fiyortlar kıvrıla kıvrıla. erkenliydi. Tekrar bir iş denize <gülüyor> çıkıyorsun. Ve Skradin orada böyle bir biblo gibi bir şehir işte. Kilisesi bilmem iskelesi vesairesi. Bir marina var. Skradin bizim bu <gülüyor> muhteşem yüzyıldaki Rüstem Paşa'nın memleketi. <gülüyor> Ondan sonra oradaki Hırvatlar söyledi bana. Rüstem Paşa dedesin dizideki işte bu kaleyi o yaptı falan dedi. Evde <gülüyor> bir kalesi var. Ee, bir marina var. Marinaya bağlıyorsun tekneyi. Daha sonra seni özel motorlarla şelalenin kaynağına götürüyorlar. Bir şelaleler var. Kırka hmm. şelaleleri. Çok meşhurmuş. Hmm. Ben sonradan da bir şey yaptım. Ee, o şelalelerde ilk defa hayatımda şelalede denize girdim. Çok keyifli bir şeymiş hakikaten. Yani kalabalıklarla beraber. Yürüyorsun bir ikinci kademe göle geliyorsun. Bir motor var. Alıyor seni tekrardan ikinci kademe içeriye doğru. Yani hmm. şey gibi düşün hani. ...kat kat anladım. gibi düşün. Peki bunu su, yol... su yolu... Su yolu. Yani o havuzlama. Havuzlama. Evet. Yani havuzu, doğal havuzlama, Doğal evet. şelale akıyor. Bir yere geliyorsun, yürüyerek tırmanıyorsun... Ha, başka... ...ikinci, ha, ikinci göre geliyorsun. Anladım. İkinci motora. <gülüyor> Motorla da... E, ...Vasovaç yanılmıyorsam... ...bir küçücük ada... ...üzerinde bir manastır. Olağanüstüydü. Bir de küçük müzesi var. Bir baktım dördüncü Mehmet'in fermanı. Ondan sonra... <gülüyor> ...işte bu manastırda şey yapanlar... ...şu kadar vergi verecek... E, ...koruma karşılığı... ...bize şu kadar para ödeyecek falan. Yani belli bir düzen... ...kurulmuş orada şeyde hı hı. bütün. da sonunda... Slap yanılmıyorsam adı. Bir başka şelale grubu. Yani çok eğlenceli bir... ...bölge. Hı hı. Aşağı yukarı... ...biz üç gün geçirdik orada. Yani tekneyi... ...bağladık. Ondan sonra şeyde... ...dolayısıyla... E, ...baştaki soruna dönecek olursak... <gülüyor> ...şeyde yani konu daldan dalayın... <gülüyor> ...ama... E, hakikaten şey bir coğrafya. Oyuncaklı bir coğrafya ama süper dikkatli ve konsantre olmalı. Peki yani işte bütün dünyayı dolaşan ya çünkü sonunda senin yaptığın şey dünyayı dolaşmak olmasa bile bir yere ilk defa gidiyorsan. Tabii, tabii işte, ya Keşfediyorsun. Orada keşfediyorsun. Farkı yok. En çok sorulan sorulardan biri güvenliktir. Yani Hı -hı. sen işte bu şehirleri dolaşmaya evet. gidiyorsun tekniğini bırakıyorsun. Aklın arkada kalıyor mu? Hayır. Yani o memlekette hiçbir şekilde tekneyi bir kere kitlemedik Beysun. Hı. Yani bütün dokümanlarımız evraklarımız. Peki ilk defa gitti bu nasıl fark ediyorsun? Yani nasıl böyle böyle bir duygu yaratılıyor? Valla e, kitaplarda güvenli bir yer olduğundan bahsediyor Bir, iki e, etrafta insanları görüyorsun. Onlar da senin gibi ilk defa gelenler var. ikinci kere Hı. gelenler var. Yani mutlaka bu Skradin'e seneye kısmet olur sen de gelirsin. İkinci kere gideceğim. Ona kafayı koyduk. İstiyoruz. Hı. Ee, yani insanlar öyle şey olunca sen de tekneni bir usulen tabii sağlam bağlıyorsun. Kapatıyorsun kapısını. Yani kitlemedik bile hmm. hiçbir şey sorun yaşamadı. Güvenli bir yer, hmm. güvenli bir yer. Peki bir ve <gülüyor> bir klasik şey soru daha. <gülüyor> Güvenlikten sonra normal bir marinaya girdiğin insan işte oranın e, resmi şeyleri işte <gülüyor> yok gömlekçisi, kaktüsü, gelir gider. Onların standart bir tavrı vardı. Evet. neden çıktıktan sonra çarşı pazar Hı. dolaşırken insan ilişkilerine mesela mesela bir hatırlarsın şeyin aklının tekniğe getirirken mesela Yunanistan'da Umurla beraber yaşadığımız şeyler vardı. O sokaktaki insanlarla ilgili. Boros'ta aynı. O gece eğlendiğimiz barın önüne bağladım tekneyi gene bu sefer. Biraz <gülüyor> değişmiş, müziğin tarzı değişmiş falan ama gene aynı. Şavada <gülüyor> shot, patırdı. Şat barlar. Şat bar. Sabaha kadar gürüttü, uyuyamadık zaten. Yanına bir de ikincisi var. İkisi aynı anda bir farklı müzik yapıyorlar. <gülüyor> Beşun çok turist var. Yani Hırvatistan benim anladığım. Bu Yugoslavya'nın dağılma sürecinden. ...tek karlı çıkan ülke sanki... ...yani hmm. bağımsızlığını zaten işte Avrupa Birliği'ne de biliyorsun... ...biz oradayken Temmuz başında üye oldular... ...dört hmm. buçuk milyon nüfusu var... ...ve böyle upuzun bir kıyısı var... Ee, ...ve işte denizi temiz tuttukları müddetçe... ...doğayı kirletmedikleri müddetçe onun bilincindeler... Ee, ...oraya turist gelmeye yani denizci gelmeye devam eder... E, dolayısıyla da e, gayet insanlar e, son derece şey yani dostane, ahbap, sert bir insanlar yani öyle çok e, hani enseye tokat olamıyorsun hemen hmm. ama bir şey sorduğun zaman yardımcı olayından geldiğince çoğu İngilizce biliyor. Hmm. Öyle bir sıkıntı, iletişim sıkıntısı hiç çekmedik. Karadağ da öyle. Karadağ daha yeni bağımsızlığı ilan etmiş bir yer ama hmm. işte onlar da böyle turizmden pay kapmaya çalışıyorlar. Evet. denizcilere, teknecilere son derece saygılı ve e, iyi davranıyorlar. Öyle Hı. diyeyim. Peki, e, işte basketboldan, voleyboldan filan bazen görüyoruz. <gülüyor> Kadınların <gülüyor> güzelliği. Evet, uzun bacak. <gülüyor> Özet uzun işte 3'te 2 oranı. Yani biz öyle... <gülüyor> Neyirle sonunda şey yaptı dedik ki, yani gövde üçte bir üçte ikisi gerisi uzun bacak öyle bir nesil öyle bir ırk var. Peki bu turizm dedin anlaştığın hatta haldeki onda anlatıyor hı hı. zaten. Karadan geliş, denizden geliş oranı nedir? Ee, yani onu Onlar birbirlerine çakışıyorlar mı? Yani Doğru. böyle hmm. ellerinde fotoğraf makinesi, su şişesiz Japonlar mı dolaşıyor? Çok az Japon var, çok Alman var, çok İtalyan var, Avusturyalı var, Avusturya'ya çok yakın. Doğu bloku var yani. Bütün bu Polonya, işte Slovakya, Macaristan bu ülkelerde artık geliştikçe tabii. işte tatil vesaire bunların da gündeminde Hı -hı. ve teknecilik de var Hı -hı. yani. Ee, bir sürü Macaristan bayraklı tekneye rastladım yani ki düşün bir gölü var denizi yok eski ama geleneği var dolayısıyla her profilden turiste rastlıyorsun bir enteresan şeyde tabii Türkiye'den bir fark var Veysun kimse kaptan kullanmıyor herkes kendi teknesini kendi kullanıyor bir kere bizim birinci gözlemimiz o bu 20 metre bir ferretli motor da olabilir Hı. Ee, 18 metre bir yelkenli de olabilir kimse kaptan kullanmıyor adam 80 yaşında da var, genci de var dümen de. işte karısı bildiğim malum manzara geriden koltuk atmaya uğraşıyor. <gülüyor> bir de çocuklar başta tonozu almaya uğraşıyor. Az, tabii adam da bu... hiçbirinin yaptığını beğenmiyor. <gülüyor> aynen, <gülüyor> aynen. sürekli bir bağrı çarış içinde. Arada tabii karambollar oluyor manalarda. Yani birkaç tane ciddi öyle patırtı yaşadık. Ee, şeyde. Ama kimse herkes kendi işini kendi yapıyor. Yani Türkiye'de benim Özel yat sahiplerindeki biraz bu kaptan şımarıklığı. Hakikaten ha. fenalık gelmişti evet. bu seyrettikçe. Yani neredeyse adam havlusunu bile kaptana taşıtıyor. Ee, böyle şeyler yok. Herkes kendi işini kendi yapıyor. Ee, yani milyon milyon euroluk te şeyi, tekniği kaptanın eğlence haline getirmiyorlar. Kimse getirmiyor. <gülüyor> Tabii çok dramatik sahnelere rastladım. Yani Şibenik'te e, Demar'in de kaldık. işte Doğuşun Marinasında iki gece bir misafirimiz geliyordu İstanbul'dan. Sivernik Split'in kuzeyinde tam orta Adriyatik'in ana üstü gibi, işte Skradin'e giden yolun başı. Yaşlı bir İtalyanlar yani 65-70 yaşlarında böyle işte iki çift, e, üç adam bir kadın yanılmıyorsam bir 45 fit bir e, Hırvatistan malı Salona veya Sloven bir tekne yelkenli... ritimli abordalar. Hava var açılmak istiyorlar biz de önlerinde abordayız. Ee, ...havada tam böyle yandan basıyor işte... ...yandan basan havada tekneyi açmak biliyorsun işte... ...kıçını vereceksin hı. falan filan... ...bunlar bir şekilde elleriyle... ...tekneyi itmeye çalışırken adamlardan bir tanesi... ...bir anda... araya mı sıkıştı? Işte? Hayır... ...eli pontonda kaldı... ...ayakları Vardavela'da kaldı... ...adam denizi paralel hale geldi... Ah. ...ayaklarını kurtardı, suya düştü... ...dümendeki... ...çok farkında değil, biraz acemi bir adam... ...panikten gaz deyince adamı sıkıştırdı... Ee, Müthiş bir koşu yapıp bir başka İtalyan daha vardı. Adamı sudan almaya çabaladık şeyde bütün. Bir taraftan da adama gaz verme diye bağır, stop diye bağırıyorum şey Sonunda anladı, boşa alınca makineyi tekne aştı rahatladı tek. açtı. Aldık, ay başka beri yara beri oldu vesaire falan ama buna benzer acemilikler var tabii şeyde Hı -hı. ama özet kimse kaptan kullanmıyor, herkes kendi işini kendi yapıyor. Peki, Alicanto ile sohbet de... demeyeceğim. Alicanto ile beraber yaptığımız program <Gülüyor> devam edecek gideceğim müzik girelim. Evet, Açık Deniz devam ediyor. Alicentro'da da evet. yapıyoruz bu hafta programı. Adriatik konuşuyoruz, evet. Hırvatistan konuşuyoruz. Şimdi gelelim e, önemli diğer bir konu başlığına. Üçte e, işte üç aydır e, tek nedesin sürekli misafirlerin geldi. Diye değişti, işte. evet değişti. ...bir Kaptanlar <gülüyor> ...misafir profili... ...zor, zor, zor konuları... Evet, ...ama enteresan Z konu zor yani... Ko ...çünkü <gülüyor> o klasik şeydir... ...deniz <gülüyor> tekne de yok. kaçacak yer yok... Tabii. ...seçiyor musun yani... Ee, tabii. ...mesela yani, karada tanıyıp... ...yok ben bunu denize çıkmam... ...dediğin e, dostlarım var mı? ...var, var... var. <gülüyor> ee, ...şöyle söyleyeyim yani... Tabii ...dostlar hepsi... Işte ...bir kısmı akrabali, bir kısım çok yakın arkadaşlar... Hakikaten hepsi çok dikkatli ve şey insanlardı. Yani tekne adabını bilen, şey yapan. E, tabii e, denizde şöyle bir şey geliyor Beysun. Bir yol yapmak istiyorsun aslında. Hmm. Şeyde bütün. E, sen yol yapmak istiyorsun ama birileri de haklı olarak. Duralım. E, çok güzel bir yer. Ya burada biraz daha denize girelim, yüzerim diyorlar. E, tamam diyorsun sen de. Hadi bugün ben dinleneyim diyorsun. Yani tek şey onun dışında herkes çok mükemmeldi. Tabii tekne Tamam üç tane kamera var. Ee, tabii o işte kalabalık olunca işte yemek pişmesi, bulaşığı, tedariki, kumanyası. Beni en çok yaran seyahatte. Şöyle söyleyeyim sana muameleler. Yani He. E... Elde, elde çanta. <gülüyor> elde, çanta. <gülüyor> <gülüyor> elde çanta. Normalde e, biliyorsun Türkiye'de biz bu işleri hep acenteler falan aracılığıyla da yaptırıyoruz. Şeyde. Tabii oralarda pek öyle bir şey de pek bulamadım da. Yani mesela Montenegro'da ilk... Ee, biz Nehir iki kişiydik ilk gittiğimizde yani ilk seyahatin ilk bölümünü İstanbul'dan şeyden dediğinden iki kişi yaptık Montenegro'ya. Montenegro'da bar diye bir büyük liman böyle enteresan bir liman yani Haydarpaşa'nın küçüğü gibi düşün. Ee, bir de marina var marina'ya gittik ilk defa giriyoruz memlekte giriş yapacağız işte elde çanta yollara düştük. ...köpek de var biliyorsun... ...köpeğin ha, de o, var... ...bir sonra da köpek bir çocuk soracağım... Ha, ...ondan sonra... <gülüyor> e, ...dediler ki... ...işte önce liman başkanlığı... ...işte o liman başkanlığı şehrin içinde bir apartman dairesi... ...onu bulmak bir derdi... ...işte oradan o kağıdını alıyorsun vesaire... ...binyet diye böyle bizim eski taşıt pulu gibi... ...Montenegro biraz eski şey döneminde kalmış... E, ...bir pul veriyorlar... ...bunu teknenin görünür bir yerine yapıştıracaksın diyorlar... ...yani hmm. bir kontrol geldiği zaman hani... Hmm. ...şey gibi... ...o pulu alıyorsun, oradan pasaporta gidiyorsun... ...pasaport ayrı bir yerde, oradan gümrük... ...gümrükte en son... E, ...köpeğinizi veterinerin muayene etmesi lazım... ...dediler, köpek tekme de dedim... ...Allah'tan veteriner de yoktu ortalıkta... <gülüyor> ...işte köpeğin aşı kağıdı... ...evrakları vesaire falan filan... ...onları gösterdik, peki dediler... ...giriş yaptık... E, ...Hırvatistan'da... E, ...Dubrovnik Limanı'na... ...biraz da o gün şansımıza böyle bir kötü hava... ...çıktı... Dayak yiye, yiye geldik böyle hmm. şeyde bütün. Daha doğrusu şöyle bir tatsızlık yaşadık. E, Cavdat diye Dubrovnik'ten önce e, güzel bir koy var. Bizim bebek diyeyim sana. Hmm. Böyle şey diye. e, fakat kitapta diyor ki genelde burayı hep motor yatlar şey yapar. E, dolayısıyla hani standart yerkenli teknelere pek yer olmaz diye. Biz de sabah Montenegro'dan yola çıktık. E, Kotor'dan yola çıktık. Akşamüstü Cavdat koyuna vardık. Hava esiyor. Yani Karayel esiyor. Kuzey-Batı böyle Hı -hı. sertçe. Sertlemeye başladı daha o saatte. Tam çok sertti esmeye başladı. Uygun bir yer bulduk. Baştan demiri döşedik. Kıştan geldik. Hop diye liman başkanı geldi. Önce şey diye korkuttu. Buradaydı, motor yatlar demir atar. Demiriniz karışırsa 150 euro dalgıça çevirirsiniz falan. O tabii çok da dalgıçlara çok para kazanıyor oralarda. Radoslu olduğu gibi. İşte burası motor yatların yeridir, şudur, budur falan filan, oradan o havada bizi dehlediler. Hı. Ondan sonra, dediler ki, açıkta Şamandıra var, Şamandıra'ya bağlandık. Şamandıra'ya bağlandık, Şamandıra dalgadan durulur gibi değil, ondan sonra. Tekrar kıyıya bir hamle yaptık, bir daha, kıyıda bir yer, bu sefer geldi, burası Feribot'un yeri dedik. dedik, lanet olsun. <gülüyor> Dubrov niye gidiyoruz, hakikaten dışarı bir çıktık, olsa da bir e, Türk personel olan bir yat vardı. E dedik kaptan yani hava sertleşcek akşam da bora geliyor yani kuzey hmm. doğuya düş hmm. dönüyor dolayısıyla hani bir önce bir önce nereye gidiyorsanız şey selametle o çok sevdiğim laftır ya selametle evet. Evet. neyse biz aşağı yukarı bir 20 mil Dubrovnik'e kadar baya dayak yiyiye öyle hmm. şeyde gittik Dubrovnik'e girdik terse anons yaptım giriş yapacağız dediler ki yer yok <gülüyor> yok. E, Ticari limana geleceksiniz, Q işaretli olan iskeleye aborda olabilirsiniz. Hakikaten baktık bir Q işareti var, aborda olduk. Gene çanta pasaportlar, <gülüyor> liman başkanı. İşte Tırvatistan'a Tırvatistan tabii bir de beysum pahalı, yani şöyle pahalı. Bir, bir dakika bir şey soracağım... bizim eski halimiz bu galiba çünkü her girdiğin limanda ...hayır Öyle bir şey yaptım. yok. Bir, bir, kere tek, kol, bir kere giriş yapıyorsun diyorsun. memlekete, Trans girip transit lokalıyorsun. Evet. Onların bir iki tane belgesi var. Bir Hırvatistan sularında seyir yapmana müsaade eden bir sene geçerli bir belge. Onu bir ay bir sene alabiliyorsun. Hmm. Fiyatına göre değişiyor. Bir de bir yeni taks koymuşlar. Dolayısıyla yani bizim 15 metre teknenin bir yıllık seyir izni artı üç aylık vergi Aşağı yukarı dört yüz euro falan bir para ödedik hı, yani hı, pahalı. Hı, hı, hı. Yani bütün bu işlemler tabi yorgun argın seyirden gelmişin, elinde bir çanta böyle üstün başın tuz içinde bir yerlerde işte bir saatin bir iki saatin <gülüyor> alıyor. Ondan sonra bir tek crew listini değiştiriyorsun, yani mürettebat hı. listesini değiştiriyorsun. Başka bir daha bir kontrol falan herhangi bir şey yok. Peki şu misafirlerden başladık şu <gülüyor> köpek ve çocukla seyir yapma He. haline gelelim. Yani ee, tekneyi bir biz... kere yani, miu Ne vaziyette? Ya şöyle tabii Milo bir Fox Derya beş yaşında dişi. Yaramaz bir köpek. Ee, biz sezon başında teknenin etrafını fileyle çevirdik. Yani Hı -hı. hem köpek hem çocuk için Hı -hı. ondan sonra. Dolayısıyla o tabii çok seni rahatlatıyor. Yani en azından hayvan veya çocuk ortalıkta rahatça yürüyor. Çok gözün arkada Hı -hı. kalmıyor. Bir tek heç kapaklarının kapalı olmasına dikkat, dikkat ediyorduk. Dikkat ediyorsun. Düşmesin. Ee, düşmesin diye. Ee, tabii çocuklar bir saatte e, yani sert havada ikisi de uyuyor uyuyor. uyuyor kusuyor dalgalı havada. Ee, sert havada uyuyor ama limana gelince bir anda böyle bir sanki doping aşısı yapmışın <gülüyor> gibi kendilerine geliyorlar. Fıttır fıttır fıttır bir yani deniz düzelince bir anda hayat tekrar enerji <gülüyor> başlıyor. Çok rahattı ikisi de yani. ...hem işte yeğenimizin oldu Kaan geldi... ...üç buçuk dört yaşında... ...yani çok keyif aldı, daldı çıktı sulara... Vesaire. ...dümen tuttu mu? ...dümen tuttu <gülüyor> sonra... ...işte babasının sırtında bütün Dubromik şehri... ...gezdiler, surlara tırmandılar... ...teleferikle ba çıktılar... ...baba taksi... ...baba aynen böyle şeyde bütün... ...bütün uyku saatleri tabii... Işte değişti. Normal ...değişti... ...geç saatleri kadar ayakta kalmalar vesaire... ...ama Hı -hı. çok keyif aldılar yani şey yaptılar... ...peki... E, ...sürekli denizde yaşayabilir misin ya... onu soracaktım yani. Güzel soru e, Beysun e, şimdi yani şöyle diyeyim sürekli denizde yaşayanların e, biraz bir psikolojisi var benim gördüğüm gözlemlediğim etraftan. Ya böyle bir, yani biraz sanki durgunlaşıyor ağırlaşıyor gibime geliyor insanlar. Umur dalga yani. geçiyordu. E, Marina e, ahalisi. E, ufka bakan cam ufka gözler bakan, elinde yani Zaman e, şeyin e, değiştiği zaman zaman ve şey kavramı değiştiği tabi ondan kurtulmak kolay değil ama e, yani biz şuna karar verdik tabi e, yani şehirden de besleniyormuşuz anlaşılan hı. şeyde bütün. E, dolayısıyla yani 3 ay denizde geçirmek tamam çok keyifli. Habire bir yeni yer şey yapıyorsun. Hı. Bir de tabi ...hep bir stres var. Yani bir rahat yok. Yani bir şey de yapıyorsun. Yarın bilmediğin... ...yeni bir yere gideceksin. Hı -hı. Açıyorsun... ...kitaptan okuyorsun. E, neyle ayrı... ...bakıyor. Ben ayrı bakıyorum. Haritada... ...yeni tespit ediyoruz. Bilmediğin yer... ...oradan mı eser, buradan mı akıntı çıkarır... ...birilerine soruyorsun, ediyorsun falan filan. Böyle bir challenging bir tarafı var. Adamı çok diri tutuyor ama bir tarafı da... ...stresli. Yani şöyle bir Hı -hı. hani... ...tam oh diyorsun hani... Ah, ...yan gel yat, iyiyim falan filan... ...derken bir hava dönüyor. Hadi gene bir dikiliyorsun. Ee, dolayısıyla böyle bir e, yani hoşuma giden bir bir enerjisi bir dinamiği var ama sürekli ben şahsen zannetmiyorum sürekli teknoloji yaşayacağımı yani şehir beni daha besleyen bir şey peki Yaşen galiba senin tekniği getirdiğiniz e, şeydi onu anlattığın programda söylemiştin hani bir yerde birine rastlamışın galiba işte nereye gidiyorsun işte atıyorum Marmaris'e gidiyorsun ha biz de seneye gidince sen iki, iki gün sonra bir şey, <gülüyor> şey evet. biz de seneye gelmeyi öyle, öyle şey, bir öyle bir yaşam şey der mesela git anla dronik diyelim mesela bir evet. iki adam 6 ay kalıyor ay kalıyor tabii tabii, tabii. Yani, yani öyle bir zaman şeyi olmadığı zaman insanlar daha rahat ama e, bu Adriyatik'te tabii e, müthiş charter filoları var yani katamaranlar her marka yelkenliden böyle şey gibi bir fabrika gibi onlar geliyor boşalıyor çıkıyor dönüyor boşalıyor çıkıyor <gülüyor> Sibenik'te cumartesi günü şansa oradaydık Filoların denize açılma günüydü. E sana ben o pontonun şeyini yani tahmin edebiliyorsun. E yani zannedersin sekiz aylık bira falan yükleniyor böyle tekmelere. <gülüyor> <meden. Yani gülüyor> Almanlar, Polonyalılar, Ruslar. İnanılmaz bir kumanya içki yüklemesi. Bağırış çağırış naralar, şarkılar eşliğinde böyle avare ediyorlar. Sert hava vardı. Yani. Yarışa İkine... mı gidiyorlar? Yok gezmeye ben çıkıyorlar. Gezmeye, evet. çıkıyorlar. gezmeye çıkıyorlar. Gezmeye çıkıyorlar. şeyde e, dolayısıyla o şey Ağustos ayında tabi müthiş bir kalabalık var aslında bir Sadun Boron'un kitabını okuduydum. Sadun Boron 96 senesinde bu bizim turu yapmış hmm. kısmetle özetinde şunu söylüyor tabii o yaptığında kaç yaşındaydı bilmiyorum herhalde 65 70'e yakın falan da biraz geçmiştir de belki e, kitabın özetinde bir daha gider miyim gitmem diyor ondan sen sonra sen gider misin giderim giderim <gülüyor> o şeyden şikayet ediyor yani kısmetin tabii ...üç ile beş mil yol yapıyorsun... ...yerken motor hmm. ağır ve hmm. küçük bir tekne... Ee, ...bir de şansına o yaz... ...çok kaçak yapmış... ...güneyden, kuzeyden vesaire... ...öyle iki üç tane çok ciddi sıkıntıdan bahsediyor... Hmm. ...bir de işte demir tutturamayıp... ...üstüne tarayan acemiler vesaire falan filan... ...hatta yarı yolda kesip... ...ondan sonra dönme kararı vermişler ama... ...bize çok ışık tuttu... ...o e, yayınlandı da o kitap... ...yani e, Karadeniz ve Şey Seyahati'nin... ...anlattığı kitabın bir bölümünde de Adriyatik Seyri... ...kısmetle var... Hmm. hakikaten bütün verdiği bilgiler son derece faydalı. Yani nerede, neden demir atılır, nereden, nasıl girilir falan epey faydalandık. Peki bu, soruna döneyim tekrardan şimdi bu teknede zaman geçirmemesi. Şimdi hızlı davrandığın zaman dediğin gibi bir adrenalinin oluyor. Yani bir yerden bir yere gidiyorsun. O bir o bir, oluyor. bir seyir, bir evet. seyir toplamında bir yani hedefi olan dolayısıyla de işte işim var. Haritaya bakıyorsun. Hı -hı. Yani hava vesaire. Uzattığın zamanda Zamanı nasıl ile ilgili bir şey çıkıyor. Yani tamam okursun yazarsın ama tamam. yani sonunda çok miskin bir yaşam biçimine dönüşüyor sanki. E, Beysun şimdi sen daha iyi bileceksin. Bir kere de iş bitmiyor. Yani, evet. O vır zıvır her dakika bir evet. halt. Yani evet. o tam bunu hallettim diyorsun. Yarına da bu kaldı. Yarına da bunu hallederim artık diyorsun. Sonra o hallettiğin şeyleri tekrar el atmak zorunda kalıyorsun. Hı -hı. Yani böyle bir döngüsü var enteresan. Hı -hı. Ee, kente de bağlayacağım. Yani Tabii. O bir... <gülüyor> ee, şeyde bütün... E, yani fizik olarak sürekli hareket halindesin. Bu önemli bir şey. Yani Hı -hı. Gir basamakla aşağı in, kameradan bir şey al çık, başa git, botu indir. Ee, bizim tabii bizim şeyimiz bir de köpek de var. Köpeği Hı -hı. karaya tuvalete çıkart, Hı -hı. botu yukarı al vesaire. Hepsi bunların bir yani. Çok öyle o kadar hani aylaklık şeyi yani bütün bizim bu üç ay boyunca böyle aylak oturduğumuz... 4-5 günü geçmez. Öyle diyeyim sana. Aha. Yani hep böyle bir... E, bir de tabii güzelliği işin... Vardığın yerde bir de karayı keşfetmek istiyorsun. Hı -hı. Yani Hı -hı. E, tekneyi emniyete aldıktan sonra... Geride ne var? O kilisede ne var? Hı -hı. E, nehir mesela... Şivenik'te iki pazar... E, kilisenin pazar hainine gittim, Müthişti... Hakikaten. Yani e, şeyde bütün... Çok müzik var. Gideyim sana. gittiğimiz her köyde... Neredeyse... Akşamları böyle bir konser... Bu böyle gençlerin rock gruplarından tut, e, muhtemelen kilise kökenli, e, işte sopranolar, tenorlar vesaire, e, Kasabaların meydanında, köylerin meydanında, akşamları böyle toplu halde eğlence var, çok medeniyet tabii o da şey, Hı. yani müzikle eğlenme ve gece 12'de de, bir de de her yerde bitiyor bir anda taktiği Hı. müzik böyle şey. Peki o zaman biz de e, kendi müziğimizi evet. girelim, program. <gülüyor> Ee, bitmek üzere sen müzik arasında bir notlarına bak e, hani Hı. anlatmak istediğin evet. de anlatmadığın şey var mı tamam. diye girelim Yavaş Açık Diniz programının sonuna geliyoruz. Bu arada önce Uprising'i çalmışız. Sonra Resistance'ı şimdi dinlemişiz. Muz topluluğundan. Aycan Troll'u ile yapıyoruz bu hafta evet. programı. Evet Aycan var mı? Yani epi bir şeylerden bahsettik herhalde. Dediğim gibi tavsiye ederim herkese. Neticede biz bütün bu 3 ayda aşağı yukarı işte dura kalka 1200 mil civarında yol yapmışız. Hı -hı. En son Lok şeyinden öyle gösterdi. Ha son bir şey var enteresan. Bir de küçük han onu da bitirelim. E, Medcezir var Hırvatistan. Hı -hı. Bizim yani. alışık olmadığımız alışık olmadığı şey. bir şey. Yani evet. şimdi bizim bir yani biz Orta Adriyatik biraz üstüne Kornati Adaları'nın en ucuna kadar çıktık. Seneye inşallah işte daha kuzeyi hedefliyoruz daha programlanmadı kesin ama kuzey yükseldikçe bu artıyor. Şöyle bir anekdot son. Tekneyi Split'te Castella Marina, işte gene o Türklerden kaçmak için yapılmış kalelerden bir tanesinin adıyla anılan bir kasabanın marinasında da karaya aldık. Marina Castella diyorlar. Ee, en son gün bağladık tekneyi. Bize böyle e, iskeleye çok yakın bir yerde, yani pontonda iki veya üçüncü tekne bir yer verdiler. Ee, bir charter'ın filosunun iskelesi ama charter, filosu çıktığı için rahattım bu ponton. Ee, bir yemeğe gittik. Döndüğümde Köpeği alıp dışarı çıkartacağım. Tekneyi böyle hafif yana yatmış gördüm. Hayırdır dedim ondan sonra hiç böyle alışık olduğumuz bir şey değil bu. Ee, böyle bir otomatik sintinelere falan baktım. Bir yerden bir sunumu hmm, alıyoruz hmm. falan diye bir şey yok. Motor dairesine baktım bir şey yok. Tuvaletler, vanaları falan kontrol ettim. Hiçbir şey yok Kup kuru teknenin içinde. Neyse geri döndük. Köpeği gezdirdik. Artık yatmaya tekneye saat 11 gibi geri gelip tekneyi cehan yatmış. Ondan sonra... Bir daha komple bir kontrolü yaptım. Salma oturmuş. Ee, salma oturmuş. Ee, bizim tekne 2.35 falan su çekiyor. Ee, şey derinlik göstergesi 2.40'daydı ondan sonra. Derken e, fakat şeyi de görüyorsun yani tırmanarken hani teknenin içinde bir platformdan motona çıkıyorsun. Orası alçalmış bayağı yani. Hı -hı. böyle bir dum diye bir ses oldu. Tekne o üstünde olduğu topuktan tak diye düştü. Düştü. <gülüyor> <gülüyor> düştü ve hafif de düzeldi ama çamurun üstündeyiz. Ee, ya böyle mi ne yapacağız falan filan neyse e, su biraz yükselir gibi oldu. Geceyi öyle geçirdik. Sabah tekrardan su çekildi. Dedim ki malhane şeyini karanın toprak şeyinin üstü topun üstündeyiz. Yer değiştirmek lazım. Tamam, değiştirin dediler. Kıçı bir çözdük, taktik dedik, saplandık çamuğa. <gülüyor> Orada tabi bütün marina müdürü, yardımcısı, dalgıç suyun altında bir taraftan <gülüyor> öyle komik bir operasyon yaşadık. Ee, i̇şte adam bunların tepesine oturdu, mandara kıyıya bağladılar, zodiak bir yani komedi filmi gibi. Sonunda böyle gene dedim siz bırakın bana böyle bir yani teknenin kıçını döndürüp hmm. sakin çıktık. Yani medcezir var. Böyle yani. bir enteresan Peki, tabiat Peki so son bir soru işte üç aydır teknendesin. Yatırım olarak yani mesela senin örneğin yatırdığı parayı işte oran olarak... Benim tanıdıklarımdan daha fazla geri alan... İlk defa, geçen sene yarım o duyguyu tatmıştım. Bir Hı -hı. buçuk Şimdi bu, bu sene tam o duyguyu tattım öyle değil. Peki, bütün, şimdi sen bir tekne sahibisin. Bütün Hı -hı. bu anlattıkların kiralık tekneyle yapılabilir mi? E, Taparsın tabii. Yani, para parana geçer hükmün. Yani. Hı -hı. Nolsun, üç ay kiralarsın. Aşığı soracağım ben dinleyicilerimize adına Hı -hı. soruyorum. Tekne mi alsınlar, tekne mi kiralasınlar? Bu, tamamen e, bu tekne işinin bir mantığı yok. Kalp işidir. Hı. Seviyorlarsa tekne alsınlar. Yok daha böyle e, hani en personel, kişiliksiz bir şey istiyorlarsa tekne kiralasınlar. Yani senin Hı. yaşam tarzın ve objelerle ilişkine aitmiş. Şey. <gülüyor> ama bir de mesela tekne kiralamadı. tekne sahibi olmaya göre şöyle bir avantaj olabiliyor. Çok var. Yani bu sene atıyorum şöyle bir Kara tekne kiralayayım. Gideceğim. Bu tabii. sene böyle bir tekne, tabii, büyük tabii. tekne kiralayayım. Sonra tabii. sportif bir tekne kiralayayım gibi. Tabii. Yani tekne sahibi bir tane tekne sahibi olunca neyse o senin onunla gidiyorsun. On, yani. Onunla yetinip onunla yaşıyorsun. Öbüründe ise evet bir anlamda kişiliksiz diyelim yani o kişiliği olmayan. E, fetiş şimdi yani, şey? yani çünkü tekne sahibi olmanın içinde bir fetiş var. Var. var. Var. Yani canım, o benim teklem canım teklem. Var. <gülüyor> var yani. Aynen. aynen. Öbüründe ise bayağı hani sinemaya gider gibi. Bir sinem. alet, alet yani. kullanıyorsun. Ha, yani alet sinem, kullanıyor. sinemaya film seyretmeye gidiyorsun. Hangi sinemada seyretin <gülüyor> önemli değil. Aynen, aynen. Bu da sanki biraz. E, seyreden... Ama ötekisinde ilkinde biraz artistsin. Biraz aktörlük var. Yani <gülüyor> ötekinde aktörlük daha sınırlı. Öyle diyeyim sana. Yani insanın içindeki de bağlı bir şey bu. Yani pek bu işin, de var mı? Bence var, var. Yani e, e, Şöyle söyleyeyim sana. E, yani ben kendinden de biliyorum. <gülüyor> <da onun gülüyor> <bir şeyde. gülüyor> tabii, tabii tabii tabii. Yani işte maksimum orsada 7, 7 mil hız gidiyorsun. Pupa'da da 12-13 mil gidiyorsun. Evet. E, dolayısıyla böyle süratlerde bir tuzlu suyun içinde e, amfibik bir yaratık değilsin. İşte fabrikaya güveniyorsun. Tekneli imal Hı. eden. Dolayısıyla Hı. o da seni bir yerlere götürüyor. Yani o manada rasyonel şeyi yok tabii Anladın. ama e, verdiği keyif tabii ayrı. Peki açık Denizi bu hafta Alican Turo ile birlikte yaptık. E, ben çok keyif aldım sohbetten. Alicancığım çok teşekkürler. Rica ederim Beysul. Teşekkür, evet, teşekkür ederim. Açık teniniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.